صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع جنوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين فاعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الناس الناس رجلي الواش واسع الذي يوسع في حدود الناس من الجنه للناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم Allahü Rahmani Rahim. Ya Şim, ve Al Qur'anı Hüküm. İnnekala min al-Mursalin ala sıratıms Şükim, ila ahirüş Şura, sallahu Aláhu Al-Azim. Mabllıg Rşuluhu Nabiyl Haşimiy Al Qur'ashiy Al Amin. Allahım vəğnab Al Qur'anı Azim. Mabarık Lena Fihem. Və Hamdüllahu alemin Və Astafirullah al Bil qayyum La defa <gülüyor> Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta sohbet buyururlardı sünneti seni yedir tefsirde gördüm bu kürsileri tabi yüksek olması ayakta olmak yerinedir yani yüksekte olduğu için ayakta bir adam yerinedir fakat bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili tatbikinde böyle kendisi ayakta durarak sohbet ederlerdi. Onun için bu sünneti de ittibaniyetiyle niyetiyle böyle yaptık inşallah. Takatimiz yettiği kadar. Biraz benim biliyorsunuz sıhhatim çok müşahit değildir. İşte sıhhatimiz müşahit olursa böyle yaparız inşallah. Sıhhatimiz müşahit olmazsa otururuz. Artık bu sünneti de duyun İnşallah. Biliyorsunuz bu son sohbetlere başlayışımızda Haç'tan sonra Yasin-i Şerif'in Manalarını Beraberce müzakere etmeye niyetlendik başladık Ancak evvela ne dedik Fazileti hakkındaki hadis-i şerifleri Dedik ki evvela Yasin-i Şerif'in faziletlerini Konuşalım Ondan sonra da manalarını anlatırız inşallah dedik. Faziletlerinden birkaç hafta konuştuk. Şimdi inşallah fazileti hakkındaki mevzuyu bitirelim. Ondan sonra başlarız inşallah manalarını, tefsirini okumaya başlarız. Allah'ın Celle Kur'an-ı Azimuşşan'ın kalbi mesabesinde olan şu varek sure -i celile Cemile'nin taziletlerine, berekatına cümlemizi nail eylesin. Amin. Amin. Ve Yasin-i Şerif vasıtasıyla kalplerimizi tathir eylesin. Amin. Nefislerimizi tezkiye eylesin. Amin. Kötü ahlaktan, ahlak-ı zemimeden halas eylesin. Amin. Amin. Artık tabi bu belki sene sürer. E, koca sureyi muazzamadır. Altı sahifedir. Bir sohbette bir ayet, iki ayet ancak yapabiliyoruz. Allah'ın tamamına Erdirsin, cemaatimizle böylece bir fire vermeden sıhhat ve afiyetlerle, hayırlı uzun ömürlerle devam sebat istikametlerle Allah'ım bütün Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden nasibimizi büyük eylesin. Amin. Amin. Çok hadis-i şerifler okudum size. İki sohbettir. Yani geçen kandil-i şerif sohbeti zaten sıram değildi. O hususi olmuştu. 15'lik sohbetlerimizde Size çok hadis-i şerifler okuduk. Ancak birkaç tane kaldı burada. Onları da okuyalım. Efendimiz sallallahu buyurdu. "Men karaye sure Yasin fi leylatin asbaha Kim Yasin-i Şerifi bir gece içerisinde okursa bu gece diyelim bir Yasin-i Şerif okusak nasip olsa inşallah okuruz. Ne zorluğu var arkadaşlar? Televizyon seyretmekten zor mudur? Saat 2'ye kadar, 3'e kadar oturmaktan zor mudur? 6 sahife, 6 dakika. Daha rahat, uzun okusan daha faziletli olur, tertil üzere. 10 dakikada okun. Neyinize dokunur bu? Nelere vakit ayırmıyoruz arkadaşlar? Vakitlerimizi, sermayelerimizi nerelere zayi ediyorum Ahirette çok büyük pişmanlık çekeceğiz. Çok! Ya Rabbi bizi döndür dünyaya. O geceleri bir daha bulalım. O geceler içerisinde acaba şarkı türküyle meşgul oluruz? Yahudi Hristiyan filmleriyle mi meşgul oluruz? Uykuyla mı meşgul oluruz? Keyifle mi meşgul oluruz? Yoksa senin kitabınla mı meşgul oluruz? Şimdi biz işi anladık Ya Rabbi. Niye yarar arkadaşlar? Bugün niceleri vefat ettiler. Öğlen ikindi namazlarında nice insanlar, müslümanları bahsediyorum, kafirler zaten namazsız, usulsüz gidiyorlar. Nice müslüman kardeşlerimiz namazları müteakıp ahirete gittiler. Bu gece onların ahiretteki ilk geceleri, dünyadan ayrıldıkları geceleri, bu yarında bize olacak, öbür gün öbürüne olacak, mutlaka olacak kendimizi kabir ehlinden düşünelim şimdi kabirde yatıyoruz farz edelim olamaz mıydı olurdu onun için inşallah Hazreti Kur'an ile hemdem olalım gecemizi günümüzü onunla geçirelim Yasin-i Şerifi bir gece içerisinde okuyan o gecenin sabahına aff olarak çıkar e, düşünelim mağfurat olmak ne demektir bu kadar senenin, yılların, suçunun, günahının yükünün altından kurtulup sabaha hafifçe günah yüklerinden kurtulmuş olarak çıkmak ne demektir? Bu ne fazilettir? İşte Yasin-i Şerife Rabbimiz bu fazileti vermiştir. İstifade edelim İnşa'Allah ur-Rahman. ehud ben Kur'an okumak bilmiyorum, özrün kabaatinden büyük. Ne demek ben Kur'an okumak bilmiyorum. Kaç yaşında olursan ol, dede ol, nene ol, hemen elif demeye başla. Ölürsen, öğrenemeden de ölürsen, Rabbimiz seni yanına ahirette Kur'an-ı Azimüşşan'ın ehliyle haşredecek. Söz veriyor. Bu yola çıkan ücretini Allah'tan alacak Celle yani. Başlayan, bitirmiş kabul edilecek. Kaç yaşında olursanız olun. Sağlam, sakat, hasta, ''Memur amir zengin fakir'' demeyelim inşaallahu rahman hemen Yasin-i Şerif'in tabi evvela Elif Bağ'dan başlamalı, harfleri doğru dürüst çıkarmalı, okumalı mehreçlerinden ondan sonra Fatiha-i Şerife ve namaz surelerini daha sonra da Yasin-i Şerif'i bellemeye çalışalım çünkü ölüm döşeğine düştüğümüzde başkalarının bize okuması ayrı bir de kendimizin okumamız daha başka Geçen sohbette konuşulmuş idi. Ölüm sarhoşluklarında Yasin Şirip okuyabilen bir insana Rabbimiz ne melekler indiriyor, ne müjdeler veriyor, ruhunu suya kanmış olarak alıyor, kabrinde suya kanmış olarak duruyor, mahşere reyyan olarak, suya doymuş olarak çıkıyor, hiçbir hararet, susuzluk, darlık, sıkıntı çekmiyor. E bu neye bağlıdır? İnsanın ömrü hayatında Hz. Kur'an'a dilini, gönlünü alıştırmasına bağlıdır. İnşallah her gece bir yasin-i şerifimiz kenarda bulunsun. O gecenin sabahına Allah'ımız fazl-ı keremiyle cümlesine ilhak ile cümlemizi çıkarsın ve öleceğimiz sabaha da Rabbim affolarak çıkarsın. Mutlaka bir sabah bir günün sabahı olacak ki o günün akşamına çıkamayacağız. Mutlaka bir günün sabahı olacak ki o günün akşamına çıkamayacağız. Veyahut mutlaka bir günün akşamına ulaşacağız ki o günün sabahına çıkamayacağız. Bu ikiden kurtulmuş yok. Onun sabah akşam Hz. Kur'an'dan ayrılmayalım arkadaşlar. Kırk sene silah taşırsın. Hırsız gelip çatar diye. Bir gün bırakırsın hırsız olarak gelir. Yahu dersin Kırk sene senin için bu silahı taşıdım, neredeydi? Niye şimdi boş zamanımı yakaladım? İnsan devamlı Kur'an ile meşgul olur olur olur Nefsi emmare eder ona gibi. bir kere de film seyret ya! Bir şu şarkıyı da dinle canım! Şu programı izle! Ne olacak? Hacıların, hocaların evinde de var! Erkek seyrediyor, sen de seyret, bir de bakarsın o sabaha ölürsün! Bir bakarsın o akşama ölürsün E Kur'an ile Yasin ile gidecek yerde O meretlerle gidersin Allah'ın gururuna Hiç de iyi olmaz seni. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular اِقْرَوُ يَاس۪ينَ فَاِنَّ fiha عَشْرَ بَرَكَاتٍ <gülüyor> Yasin-i Şerif okuyun Çünkü Yasin-i Şerif'te ne var? on bereket var. Şimdi o on bereketi hadis-i şerif sayacak. Fakat hiçbirimiz bundan habersiziz yani duysak da bilsek de tatbik etmiyoruz. Bundan sonra nasıl bir şey inşallah başımıza gelecek her halde Yasin Şerif'e sığınacağız. Allah'ımızın ayetleriyle kalkan edineceğiz kendimize. مَا قَرَأَهَا جَائِعُنْ اِلَّا aç bir adam aç karnınız zil çalıyor evet yasin'in şerif okusam mutlaka doyar <gülüyor> denediniz mi denemediniz çünkü yemek buluyorsunuz ya yasin'e ne işiniz düşün ki yemek bom ya. arkadaşlar bunu deneyelim bir adama desen herif dese ki acıktım desen ona yasin oku hadi git işine eder sana ulan benim karnımda çalıyor sen ne diyorsun cahil insan bilmez konuşur bunu inşallah herkese duyuralım açken okuyan mutlaka doyar bu itikatla okuyacaksın denemek için okursan acıkırsın ha adam kalkıyor tövbe yarabbe acaba bu hocanın dediği doğru mu bir deneyim bakayım e sen Allah'a deniyorsun hadis şerifleri deniyorsun sohbetlerimi deniyorsun itikad edeceksin Allah Teala bizi imtihan ediyor. Bakalım ne derece inanıp güveniyor bana. Yoksa sen Allah'a deneme katma. Haşa Allah'a kelim. İsa Aleyhisselam dağlara çok gezerdi. Yüksek tepelerde dolaşırdı. Bir dağın üzerinde ibadet yapıyor. Şeytan layn zuhur etti. Tefsirde rastladım. Dedi ona ki sen Allah'a çok güvenirsin. Sen Allah'ın çok mübarek kulusun. E ne yap? Koy ver kendini şuradan dedim. Allah tutarsın. Öyle ya madem onun peygamberisin en yakınısın, seni düşürmez aşağı. Riza Aleyhisselam buyurdu ki: "Ey Melun, Allahu Teala Hazretleri kullarını dener, kullar Allahı deneyemez. Şimdi Allahu Teala beni buradan aşağı attırırsa kendisi." Nemrud'u ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam'a musallat etti. İbrahim Aleyhisselam'ı mancına koydular. He? Bu imtihanı kim yapıyordu? Allah-u Teala hazır yapıyordu. Nemrud kalktı mancınlıktan İbrahim Aleyhisselam'ı atacak. Şimdi Rabbimiz onu ne yapıyordu? İmtihana tabi tutmuş. Bunun üzerine o Allah'a öyle güvenmiş Cebrail Aleyhisselam geldi. Tam ha Ateş aylarca kızmış. Yanına yanaşmak gün değil. Yukarıdaki gibi tepeden oraya fırlatacaklar yaylan. Yanına gidilmiyor. Öyle ateş yaktırmış. Dedi ki Ya İbrahim eleke hadetün ve gavide gördüm bunu alimut tenzilde sahip tefsirlerde de var. Ey İbrahim bir isteğin var mı? dedi Allah'tan Celle Şimdi bize soralım. Ne yapardık? Ya nerede kaldın? Az daha atıldık ya. Yandık burada. Sen şimdi mi geldin? Biz hemen tutuşurduk. Çabuk beni kurtar. Gidiyorum. E kime gidiyorsun? Allah'a gidiyorsun. İbrahim Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki, bir isteğin var mıdır? İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki, Emma ileyce fela sana mı işim düşecek? Sana işim düşmez! Senden hiçbir istediğim yok! E benden istemiyorsan Rabbimden bir şey istiyor musun? O, Rabbimden ne istemem ama ilmuhu hali hasbi min suali O benim! Şu anda, şu durumda olduğunu biliyor mu? Biliyor, görüyor mu? görüyor. elinden şey geliyor mu? Geliyor. Ya artık benim istememe ne lüzum kalır. Ha. İşte tevekkül. Allah-u Teala kulunu imtihan eder. Kul Allah'a güvendi, Rabbimiz onu mahcup etmez. Ama sen kalk kendini kayadan aşağı at bakalım. Düşecek miyim? Düşmeyecek miyim? İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tevekkülüne, bu teslimiyetine karşı ne buyurdu? Estaizuillah. <gülüyor> "Ola ya ne rukuni birden ve zilavanla ibrahim. Biz dedik ki, ey ateş, soğuk. Ol. Dünyada ne kadar ateş var? O anda buz kesti. Hiç daha da ateş olacak değilidi yani." donacaktık ha Rabbimiz buyurdu ki İbrahim'e selamet ol yani hepten de buz olma dondurursun onu normal <gülüyor> demek ki arkadaşlar Allah-u Teala bir kulunu imtihan ettiği zaman o kul tam Allah'a güvenirse ateş yakmaz su boğmaz bıçak kesmez İsmail Aleyhisselam'ı kesti mi? Musa Aleyhisselam'ı boğdu mu? O Allah'ın kullarıyız. Ama sen kalkarsın da ben şunu okuyayım da bakalım doyar mıyım? Ben şunu yapayım bakalım oluyor mu olmuyor mu? Bu nedir? Şüphediliktir. Allah muhafaza etsin vesvesedir, evhamdır. Bunun ne duası kabul olur ne okuduğu kabul. Yasin-i Şerife böylece inanıyoruz elhamdülillah. Kim açken okursa mutlaka doyar. ve عَرَىٰهَا عَارٍ إِلَّكْتَسَىٰ Hangi bir çıplak adam, yani elbisesi olmayan bir insan, fakir, alacak bir şey yok, bu niyetle Yasin-i Şerif okursa mutlaka giyinir. allah Teala bir sebebini yaratır, o adama ve elbise nasip eder Allah. Ne büyük hazineler var elimizde, bu fakirler niye bu definelerden istifade etmiyorlar? İşleri, güçleri piyango çekecekler. En fazla da bu fakirler düşüyor bu piyangoya. Birden cehenneme gideyim diye biliyor musun? Yani bir kazandı mı direktman gidecek cehenneme. Onun için belasını arıyor, kaşınıyor. Ya sen bu ilaçları, reçeteleri tatbik et bakalım Allah ne kapı açacak ya! Rızka kefir seni yaratmadan rızkını yarattı. Kimi açlıktan öldürdü? Eğer... Seni açlıktan öldürmek istiyorsa altın vagonunda açlıktan öldürür. Yapar. Efendim babamız Hacı Ali Aydere efendi Hazretleri anlatırlardı kutresi ruhu Rusya'da bir zengin vardı. Sadaka vermez, zekat vermez. Stok etmiş altınları yığmış vagon vagon bir yerden bir yere nakledecek, taşınacak. Kimseye de emniyet etmiyor altından içine bıraksın vagonların altından içine kendisini koydur, kapıyı da kitle. O vakit trenler böyle eski zamanda seri değildi yani ikide bir gelip geçmez. Çok günler, aylarda bir o vakit yollar. Bir yerde bunu bıraktılar. O tren şimdi vagonunun birini bırakır gider bir yere. Mola yerine. Bıraktı bunu gitti. Günler geçti her vagon içinde kilitli. Öbür vagonda anahtarları adam kitleyen adam gitti. Allah'ın işi bu yapacak kaldı içeride altın dolu vagon o kadar aç kaldı açık kaldı ellerini yedi kollarını yedi uzanabildiği yerlerini hep yemiş öylece öldü gitti demek ki Allahu Teala hazreti açlıktan öldürmek istiyorsa bir adamı altın vagonunda öldürüyor açlıktan ama öbür türlü cebinde bir kuruş parası olmayan adamı da A gibi yaşatır istersen. Ye ya, içirir Ona güvenelim. Derdimize dermanı Kur'an'dan arayalım. Ya Kur'an'dan arayalım. Ve ma qara'a eh azebu illa Bekarlar evlenemeyen genç delikanlılar. Parasızlık yüzünden, maddi imkansızlık yüzünden bu fitne fesat zamanında, bu kötü ortamda zinanın çeşmeden su içmek kadar kolay olduğu milletin namusunu beş paraya sattığı bir zamanda büyük fitne içindeler bak buna ne güzel çare buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi bekar evlenmek niyetiyle Yasin-i Şerih'i okursa mutlaka evlenecek Hadi size reçete, bedavaya yazıyoruz size bu reçetelerini. Hangi doktor, hangi ezerse bedava reçete verecek? Ama bu ne meselesi dedimse baştan? kat meselesi. Yani inanana oluyor bu. Acaba deyip deneyene bir şey yok. Denemeye kalkan Allah'ın lanetine çarpılır. Allah muhafaza etsin. Çünkü kainatın efendisinin hangi haberi yanlış çıktı da sen onu deneme kalktın? Ondan sonra e he emine. Herhangi bir korku içerisindeki adam Korku Bir kişiden korkuyorsun Başına bir felaket geleceğinden korkuyorsun Bir eşkıyadan korkuyorsun Bir hırsızdan, bir yolsuzdan, bir soyuzdan, bir düşmandan korkuyorsun Herhangi bir korkan insan Yasin-i Şerif okursa Mutlaka korktuğundan kurtulur Bizim kim bilir ne endişelerimiz ne korkularımız var yok değil İnşallah bu niyetle de Yasin Şerif okuyacağız aklınıza geliyor mu bu dediklerim? başınıza geldiği zaman he ha bu işler başınıza geldiği zaman bu dediğim aklınıza geliyor mu yoksa dışarıda on türlü yüzme bilip denizde boğuluyor musunuz ne yapıyorsunuz insanın başına bu iş geldi mi şimdi bir korkulu bir iş geldi başına hemen telefon felan yerde adamın var mıdır yahu başıma bir iş geldi, şu bir adam bulsak hemen bir adam bulsak evet sebepler alemindeyiz kul kula sebeptir, Allah sebepler yaratmıştır ama niçin ilk sebep hazreti Kur'an'a sarılmıyorsun sen derdine dermanı hazreti Kur'an'dan niçin ilk olarak aramıyorsun da hemen insanlara güveniyorsun güvendiğin dağlara da kar yağıyor Bakıyorsun işin olmuyor. Halbuki Yasin Şerif'i Allah için okusan ama yine de sebebe sarıl. Hasta oldun. İşte bak burada hadis-i şerif de zannederim o da gelecek. Reçeteyi git doktordan al, eczardan al ama evvela Yasin-i Şerif'i bir o niyetle oku ondan sonra. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına çarpılırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki menlem yesteşvi bil fela felâ şefâhullah Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin. Yani derdine dermanı Kur'an'dan aramayan adama Allah derdine derman yaratmasın diye beddua eyledi. Bu bedduadan kurtulmak için evvela Hazreti Kur'an'a yasin Şerif bilmiyorsanız da kolayını, daha kolayını Fatiha-i Şerife O ne demektir biliyor musunuz? Fatihatül kitab, şifa min Kulli illa s-sâh Ölüm hariç her derdine devam Bir tek ölüme çare yok Fatiha-i Şerife Ama Fatiha-i Şerifeleri de okuyalım İhlas-ı Şerifleri de okuyalım Yasin-i Şerif'i de okuyalım arkadaşlar وَمَا قَرَأَهَا مَزْجُونٌ اِلَّا فُرِّجَ Herhangi bir hapishaneye düşmüş adam Yasin-i kurtulmak niyetiyle okusa mutlaka hapisten kurtulur. Hapse düştün, yasin okuyacaksın. Ama adamın eline hapiste de Kur'an kolay vermezler. yasin Ezbere bilseydin işte hazine silah elindeydi yani. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Dört Necep müftüsüydü. Son 4 padişahın huzur hocasıydı. 23 kere, 24 kere hapse götürüldü. Her gidişinde 3 ay, beş ay, bir sene, iki sene kalıyor. Çocukları tanımıyorlar babalarını. 4 kere şu koluna Sabaha idam olacaksın. O zaman kesmediye mezba gibi tabii dolduruyorlardı, kesiyorlar. 50 kişi, 100 kişi bir günde gidiyor. Alimlerin, şeflerin, kelleleri bedava. Allah dostlarını kırdı geçirdiler Allah, Allah. Allah onlara kabirlerinde lanet eylesin. Kabirlerini ateşle doldursun Allah. Allah. Evet babamız kutlisesi ruhu hapishanede getirdiler burasına idam damgasını vurdular sabah kesilecekler böyle idamlıklar kuyruk o zaman Osmanlı yeni yıkılmış Askeriyeden, ulama'dan, meşayıftan İskilip'le Atıf Efendi'yle Beraber yatardılar O da öyle gitti mübarek Sabahleyin idam olacak Tamga vuruyorlar, gazeteye resimleri çıkmış O resim de var Gazete de idamlık resmi Sarı hıyla çakalıyla Memleket tarafından bir Manevi elçi geldi Büyüklerin hali başka Dedi ona ki kalk, 33 inna fetehna oku. İnna fetehna dört buçuk sayfedir. E, mübareğin ezberinde tabii. Hemen kalktı. Nasıl abdest alıyorlar biliyor musun? Affedersiniz. Böyle küçücük teneke kutuları abdest bozduruyorlar. Halaya malaya göndermiyorlar. Olduğun yerde, milletin içinde. Ne yatak var, ne yorgan var öyle bir işkence buz gibi beton üzerinde yatırıyorlar mübarek cübbelerimizi diyor böyle cübbelerimizi altımıza sererdik de işte böyle süper olsun dizlerimizin altına o hapishanelerden çıktığında daha dizleri tutmaz oldu son 10 sene falan hiç ayağa kalkamadı kulakları da mübarek duymaz oldu o rutubetlerden bu seneler bir ömür vermişler bu yola biz ne keyif adamıyız be biz ne zevk adamıyız hemen düşünüyoruz hep Hoca bitirse de eve gitsek, hanım bekliyor Çay içsek, köpüklü kahve, demli çay, meyve Allah muhafaza televizyonun başına geçsek Haberleri de kaçıracağız, maçı kaçıracağız Programları kaçıracağız Ey gidi Müslümanlar Allah'tan ne yüzle cennet isteyeceğiz he Bu zatların hallerini düşününce insan şaşırıyor ya 24 kere hapse giresin Her girmende Aylar seneler yatasın 120 yaşında vefat etti Olmadı. Öldürmeyen Allah öldürmeyecek ya. Son 8-10 senede Üstadımız Hacım Efendi Hazretleri ona talebe oldu. O ayağa tutmaz vaziyette onu yetiştirdi. Dünyaya rahmet bıraktı elhamdülillah. Bak düşün. O zamana kadar yaşatıyor öyle onu ki yerine adam yetiştirsin. Bir serbestlik gelsin ki talebe yetiştirsin. Sohbet yapsın, cemaat yetiştirsin. O zamana kadar kapısına karakol kurmuşlar. Kapısında karakol hususi. Kim görüyor Gitti. İhtilalde öldü mübarek. Bir helikopterler havada uçuyor. Bütün tank, top, tüfek öyle korkuyorlar ölüsünden de korkuyor. Süleymaniye dolmuş, Fatih cami dolmuş, Yavuz Selim dolmuş, bütün camiler dolmuş. Hangisinde kılınacak belli değil, fitne yapıyorlar. Fatih sultanın yanında kabri vardı, Meşihat İslamî ettiği bereysi olduğu için özel yer hazırlamış, oraya da göndürmediler. Cemaati da böyle süngülerle dürte dürte kaçışma çalışıyorlar. Bir ucu Yavuz Selim'de, bir ucu Edirne kapıda. Yollar izler almış. 60 senesinde ne cemaat varmış, Allah'ın ne dostları gelmiş o zaman cenazesine. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Ruhu şerifine bir fatiha şerifi okuyalım. Yaganab diyak olsun. mübarek. Habzane'de başladı İnna okuma. Tesbih yok yanında. Tesbih olmadığı için sayıyı koruyamıyor. Bu işler sayı işidir. Sabahın farzu iki reken, üç kulsan olmaz, bir kulsan hiç olmaz. E şimdi namazın fazlasından zarar mı gelir? Farz dört ben altı kılacağım, olur mu o namaz? Olmaz. Tesbih. Namazdan sonra ne çekilecek? 33 Sümhân Allah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah'a bekler, 100. deleyal Allah'a bekleye öyle şeyler. Sen desen ki ben 60 çekeceğim bir tanesini. Olur mu? O fazileti o 33'e konan müjdeleri kaçırırsın. Çünkü bu şifredir. Bir ufak numara değişti mi? Açmaz. Anahtarın dişi gibi. Değişti mi? Açmaz. Ne dediler ona? 33. Inna Kalk da okuyacak ama tespih yok. 33 kafada tutulmaz. 3 değil ki tutasın. 4,5 sayfayı okuyorsun. 33 kere kolay iş değil ha yani sabahı boylarsın bitiremezsin şimdi ne yapsın sayı muhafaza etsin aldı eline bir çubuk böyle bir tane okuyor hapishanenin duvarını çiziyor bir tane daha okuyor bir tane daha okuyor, öyle çizik çizik ata ata 33 tane çizik attı askeriyeden bir subay var Osmanlı zamanından kalmalarda onu da idama yargılamışlar demek doğru dürüst adam ki şeriat sünnet ehli ki o da idam edilecek Dedi ki efendi hazretleri dedi. Çünkü gören zaten heybetinden, vakarından Allah'ın dostları gördü belli. Dedi efendi hazretleri dedi, Bu duvara ne çiziyorsunuz? Dedi evladım. Madem merak ettin söyleyeyim. Kimseye bunu söylemeliyim yok ama. Böyle buyuruldu. 30 cünnafeti hani oku kurtulacaksın. Ben de onları okuyorum çiziyorum E dedi ben İnnafeti hani bilmiyorum. Kur'an'da yok. Nasıl okuruz, nasıl ederiz? de dedi senin okuduğunun niyetine, ben de 33 defa duvara çizeyim bari. O da o niyetle çizdi mi, sabaha iki tane berat, geri kalan idam. Dört kere burasına idam damgası yemiştir, dördünde de sabaha evine çıktık. E Bu vazifeleri bilen insanlar manevi güce sahip oluyorlar. Manevi güç oldu mu bir şey sökmüyor. Bu manevi güce dikkat edelim. Bugün Müslümanlar hep zahiri sebeplere dayanmaya çalışıyorlar. Hep maddi güçlere sarılmaya çalışıyorlar. Bu manevi vazifeleri ihmal ediyorlar. Onun için bozguna uğruyorlar. İki ordu olacak. Dua ordusu bir de silahlı ordu. İslam'ın iki ordusu olacak arkadaşlar. Bir ordu olmasa öbür ordu bir iş göremez. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında kütlisesi ruhu bir padişah var idi oğlu da babasıyla arası açılmış babasını öldürtmeye uğraşacak okkada kafası bozulmuş fakat şey bir çocuk Müslüman dindar bir çocuk ibadet taat ehli Allah'a yalvardı, yalvardı ne edeyim ne gideyim dört tane o zamanın büyük velilerinden zatlara bunu gönderdiler bu zatlar senin içine baksın gitti dördü de görüştü hepsi dediler ki biz seni uygun görüyoruz sen şeriat ve sünnete daha yararlısın baban pek iş görmüyor İslam'ın namına senin gelmeni iyi görüyoruz başa ama burada da bir babayla bir harp söz konusudur onun için bizim başımız var 70 bin evliyanın reisi İmam-ı Rabbani Hazretleri ona bir danışmamış bizim bir salahiyetimiz yok Gönderdiler onu inalar Rabbimizin. Geldi, anlattı, dedi ki, evladım dedi. Ben de senin başa geçmeni şeriat bakımından uygun görüyorum. Ama babanın vefatı yanaşmıştır. Ne lucumu var şimdi ondan harbedesinde baba katili olası? Sabredelim, o yakında vefat edince yerine geçersin. Biraz sabreti çocuk. Babası vefat etti. Allahu Teala Hazretleri dilediği dostlarına bazı sırları bildirebilir. Peygamberlere mucize kabilinden, velilere keramet kabilinden. keramat evliya haktır. Allah dostlarının kerametleri haktır. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, peygamber miydi? He? Değil. Peki, ta Medine-i Münevvere'nin hutbesinden, minberinden... Nihavende gönderdiği ordunun kumandanı Sariye isimli zata Ya Sariye tel cevel el, cebel el cebel. Medine'de hutbe okuyor Sizin gibi böyle cemaat dinliyor Mübarek hutbeden Nihavende sesleniyor Ey Sariye kumandan Dağdan sakın dağdan düşman arkadan kuşattık haberiniz yok Bütün sahabe şaşırıyor Sariye nerede, bu nerede, hutbenin arasında bunun yeri ne? Ha? Bir de ordu geliyor Medine-i diyorlar sana seslendi emir Mümin'in bir Cuma hutbesinden, duydum Duymaz olur muyum onu duymasak arkadan yakalanmıştık diyor. Hz. Ömer peygamber mi? Değil. Nereden gördü nihaveni? Sahabenin hali de keramete girer. Peygamberinki mucizeye girer sahabenin, sahabe evliya Allah'ın en yüksek tabakasıdır. Hepsinin hali keramet'e girer. Evliyanın kerameti haktır. İnkarı çok tehlikelidir. Hazreti Kur'an'da Meryem validemizin yazın kış meyvası bulduğu, kışın yaz meyvası bulduğu yazılmıyor. Meryem validemiz peygamber miydi? Kadından peygamber oldu mu? Olmaz. Meryem validemizin anası adamıştı. Beyt-i Mukaddes'in hidmetine Beyt-i Mukaddes'te yüksek bir hücre yaptı, o hücrede ibadetle devam ediyor oraya koydular onun hiç çıkmıyor kız yaz Allah Devamlı ibadetle meşgul oluyor Zekeriyye aleyhisselam dayısı devamlı gidiyor geliyor onun işlerine bakıyor uzun bir kıssadır çok tatlı bir destir o <gülüyor> geliyor yanına saadüillah <gülüyor> in deharizqa. geliyor yaz meyveleri. O zaman da şimdiki gibi sera yoktu ki turbanda yetiştirsinler. E bu nasıl istiyor? Meryem Validemiz dedi ki bunlar bana Allah'tan geliyor. <gülüyor> Allah-u Teala dilediğini hesapsız, ölçüsüz, tartısız çiziklandır. E gördünüz? <gülüyor> Kur'an-ı anda ayrıyetten Asaf İbni Berkaya'nın kıssası zikredildi. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını getirtme meselesi. Bilmiyorum ondan da haberiniz var mı? He? Süleyman Aleyhisselam Belkıs kraliteydi. Bir tahtı var, arşı var, acayip. Dünyada o, öyle bir teknik görülmemiş o zaman. Ona haberci gönderdi, iman etsin. Hediyeler gönderdi, kişiler gönderdi. Pek yanaşmadı dedi hediyeleri başına parçalansın ben onun hediyesini ne yapayım onun imanını istiyorum ben İnanırsa inansın inanmasa ordularla üzerine yürüyeceğim bunun üzerine tabi tehdit alınca müslüman olmak üzere Süleyman Aleyhisselam'a ordularıyla teslim olmaya gelirken yola çıkınca Süleyman Aleyhisselam dedi ki o buraya gelmeden onun o büyük tahtı var. Yani o taşıtamaz onu orduya orduya getirtemez. Öyle büyük muazzam bir şey. Elle taşınacak şey değil. Onu hanginiz dedi buraya getirebilirsiniz? Yanındakilere soruyor. Bir tane ifrit cin vardı. Acayip bir cin. Dedi en azice bir qablan taquma mim mabab. Ha şu oturduğun yerden ayağa katmadan onu buraya getirin. Ayet okuyorum Kur'an'dan ha. Me'inni aleyhi la kaviyun Ben çok kuvvetliyim, çok emniyetliyim, sen bana bırakmışsın." dedi. Süleyman A.S. dedi "Ben buradan kalkana kadar geç olur." dedi o. Daha yakın. He? Sariyula. <gülüyor> إليك طرفك ترما راء مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يا أشكر أم ام اكفر بما وَمَا كَفَرَ فَا اِنَّ رَبِّي غَن۪يمُ كَر۪يمُ صَدَقَ اللّٰهُمْ Kitap ilmi olan Asaf ibn-i Berkaya isimli bir alim vardı Süleyman Azzam zamanında, o alim ismi azam duasını bilirdi. İsmi Azam demek Allah'ın en büyük ismi demek. O şifreyi çözebilirsen, o anında sende varsa gökleri yere indirirsin. İsmi Azam اَلَّذ۪ي <gülüyor> O isimle ne dua yapsam mutlaka kabul ediyorum ben. Hangisidir? Şifre. Beş-on tane rivayet var bildiğimiz. Bununla beraber lev en zanna okuyoruz ya haşr suresinin son ayetleri orda arayın buyurdu Resulullah Üç kere sordular orada arayın al-i suresinin başında var taha suresinde var çok ayetlerde var la ilahe illa tersubhane ginnik cümledullahüm duası rivati var muhtiyah eyyüak eyyüm rivati var ama en mühim mesele hangisi biliyor musunuz? ağız yani o ağız varsa sende oluyor Yoksa İsm-i Azam'ı okusan bir şey olmuyor. Bazı adam var, Kur'an'ı baştan sona okuyor hastaya, hastanın derdi artıyor. Ulan adam daha beden yani, okuyan bozul. Bazı adam var, bir Fatiha okuyor, adam adam kalkıyor gibi. Amasya'da Bahru'ullah Efendi adleri vardı, bizim tekkenin şehirlerinden, İsmet babamızın halifelerinden. Büyük zat idi. Onun köyü gidin Amasya'nın oralarda sorun. Taşova'dan. O köy bütün milletin akınıyla. Hayvanı mı hasta? Çocuğu mu hasta? Adam mı hasta? Kim hasta? Ayak üstü Geç. <gülüyor> Okuyor. Aya, azıcık. O hasta iyi olur. O hayvan iyi olur. O çocuk zamanın en büyük alimleri, hafızları, kıraat alimleri o zaman Osmanlı zamanı. Ya bu adam ne okul böyle bütün millet gider, şifa bulur, döner ya. Zannediyorlar acayip bir şeyler okuyor. Dedi ben gelene geçene bir Fatiha-i Şerife okurum dedi. Ama bir Fatiha-i Şerife ne demek? Yedi Kur'an'ı tartıyor. Bir Fatiha-i Şerife, yedi Kur'an'ı şuraya koy, bir Fatiha'yı buraya koy, yedisini tartar. Evet, o kadar büyük. Mesele o ağız sende olduktan sonra... Şifa Allah'tan dedi. i̇sm i̇şte Azam'ı bilen Asaf Radıyallâh'a ne buyurdu? Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki Gözünü dedi şöyle kıpıldatmadan getiririm dedi. Dedi bu iyi bundan yakını olamaz bir saniye. Hemen Göz kapamadan ya! Koca arş geldi taht. Kur'an ayeti. E Asaf i̇bn Berfaya peygamber miydi? Nasıl getirdi? İşte bunlar mühimdir. Bazıları bunları inkar ediyor Allah muhafaza etsin. Allah dostlarının kerametlerini inkar ediyor. Süngüye saplanıyor. Haberi yok. Baktı Süleyman Aleyhisselam yanında duruyor. Dedi bu Allah'ımın bana fazla keremidir ama beni deniyor dedi. İmtihan ediyor. Bakalım ona şükür mü edeceğim, küfür mü edeceğim. Bak şimdi. Yani Allah insana ne iyilik yapsa insan imtihandadır. Bu nimete şükür mü edeceğim, küfür mü edeceğim. Şükreden kendine eder. Kim küfreder körlük ederse benim Rabbim zengin ona muhtaç değil Süleyman Aleyhisselam'ın sözlerine bakın. Belkıs geldi iman edecek İslam'a girecek. Süleyman Aleyhisselam götürdü onu onun arşının yanına. O tahtı orada ha. haberiyor yok. Bir de geldi bak. Süleyman Aleyhisselam dedi bu nedir? baktı baktı قالت كأنه sanki o benimki dedi ya nasıl inansın ki oradan o gelmiş benden evvel koca şey şeffaf dalga gibi bir acayip malzemelerden o zaman yapılmış iman etti ya Rabbi ben nefsime zulmettim dedi çok yazık ettim canıma kıydım Şir üzere yaşadım dedi Allahım. Güneşe tapıyorlardı. Ne cahil milletler. Sonunda da destanıyla. ve aslamtu maşuleyman <gülüyor> Süleymanla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Tamam geçti karşı. Arkadaşlar itikadımız sağlam olsun Allah'a güvencimiz bol olsun Tevekkülümüz ancak ona olsun Başka kimseye güvenmeyelim Bak dostlarına ne hünerler veriyor Sana bana niye vermesin O ismi azamlan sen niye iş bitiremeyesin O Yasin-i Şerif'le o Kur'an senin de elinde Niye sen o dilini düzeltmiyorsun Bu müjdeleri kaçırıyorsun Sen de oku sen de kazan İzle kazan kazı kazan, cehennemin dibine He? cehennemin dibini kazan ulan bu dinsiz imansızların kumar oyunlarına alet oluyorsunuz peşlerine gidiyorsunuz da şu dilimi kalbimi düzeltsem de Allah'ım ne istesem verecek diye niye inanmıyorsunuz He? hala Amerika'dan korkuyorsunuz hala birleşmiş milletleri sayıyorsunuz hala korkuyor. ama hoca sen nasıl korkmadan söylüyorsun ya ona bile korkuyoruz. Adam dinlemeye korkuyor. Sohbete niye gelmiyorsun diyor da, ya diyor hoca biraz ileri geri konuşuyormuş, basılırız falan diyor. <gülüyor> Ulan basılalım ne var orada? Cennetteyiz elhamdülillah. Bunda ne var? Allah'ın ağacını okuyoruz bunu. Şeytanın gölgesinden mi korkuyoruz? Allah'ım tam teslimiyet nasip <gülüyor> Evet. Ve mâ karâhe musâfirun illâ u'in alâ seferih bir yola çıktık hepimiz sefere çıkıyoruz es sefer kıt'atüm min mines sekar sefer cehennem parçasıdır yolculuk ateşten bir parçadır yolculuk çok zordur uçakla bile yolculuk yapıyoruz canımız çıkıyor bir ay haçta ömrede kalıyoruz yolka da yorulmuyoruz o indi bindi bavul buldu canımızı çıkarıyor sefer zordur en imkanlı şey uçak onda bile insan zahmet çekiyor onun için bir insan Misafir yola çıkacağı zaman Yasin-i Şerif okursa mutlaka o yolculuğunda Allah ona yardım eder. Bundan sonra yola çıkmadan da yola niyet, niyetiyle yardım niyetiyle Allah'ımızdan yardım koparmak niyetiyle yine okuyacağız. Hiç bunları yaptınız mı? Yapıyor musunuz? He? Bundan sonra yapacak mısınız? İnşallah. Ben de kazanayım. Ben uyanayım biraz. Çünkü hepinizin yaptığı bir kogada bana geliyor. Söyledim ya size. Uyanın ben Siz de uyanık olun. Siz de millete duyurun kaç kişi getirirseniz o kadar şirketteyiz. Hesap müşterek. Toptan pazar. Buyurun. Çalışın. Duyurun İslamiyeti. Yayın. Hepenize aynı Allah zengin. Yapalım. "Leman lehu illa Bir adam bir şeyini kaybetti. Bir malınızı kaybettiniz. Kaybediyorsunuz öyle ara değil mi? Desene ki hoca aklımızı bile kaybetti. Ne yapacağız? Bulmak niyetiyle ne okuyacağız? Anladınız işi ama hemen hocalara gidersiniz, kayıpçılara. O kayıpçı hocalara gidenin işi yaş. O hocaların işi daha yaş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bu İzmit'te de çok var ha bu işler. Evet. Haber alıyorum böyle bazı adamlar var kapıları kuyruk. Millet gidiyor başına ne? Ben bir şey mi kaybettim? Kim çaldı acaba? Bana büyü yapmışlar kim yaptı? Bilmem ne. Efendimiz s.a.m. Men ete <gülüyor> arrafen ev Kayıpları haber veren Veyahut da kehanet yapan, fal bakan, kitap açıp, kitap açıyormuş, bak bak bak. Adama diyorsun yıldızın Ahmet adın ne? Ahmet. Ananın adı, efendim Hatice, tamam. Açıyor kitabı şimdi. Kaç tane öyle anasının adı Hatice, adı oğlu Ahmet çatsa aynı yer çatar ha. O şimdi onu açıyor, başlıyor onu okuma. Dün birisi diyor bana bir çocuk yürümüyor, götürdük onu hocaya, dedi ki altı aylık olduğu için altı yaşında yürüyecek. Bunlar da inanmış. Dedim bu gayba girer. Evet, demin anlattık Allah dostlarının kerameti haktır. Bir insan olur, Allah hakkı dostu olur, Mevla istikbale ait de bazı haberler kendisine bildirebilir. Keramet ayrı, kehanet ayrı. Kehanet nedir? Savcılık. Açmış kitap bakıyor, Eben şöyle olacak, böyle olacak. Kayıp söyleyene, kayıptan haber verene, gayiptan haber verene, istikbalden haber verene falcıya gidip de "Sasette au ma Onun dediği sözleri kim tasdik eder, doğrular kabul eder, inanırsa, Fakat kefer bima enzel Allahu ala Muhammedin." O adam Allah Teala'nın Muhammed Mustafa'ya indirdiği Kur'an'a küfretmiş. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptıysanız hemen iman ve nikah tazeleyin. Bundan sonra sakın o kayıptan, gayıptan haber veren falcı, kahinlerin kapılarına gitmeyin. Gidenleri de menedin imanları gidiyor ellerinde. Haberleri. Bir kaybınız oldu mu? bulmak niyetiyle ne yapın? Yasin-i Şerif okursanız mutlaka bulursunuz. İşte hadis-i Bazı belki kıymetli kayıplarınız olmuştur. Bir de ''Ya Cami'an nâsiri yevnilâ reybe fînnallâhâ lâ yâhûl gülmî yâhât icma'a beynî ve beynallâhâllâhâllâhâllâhâllâtînneki alâkü sen kadîl'' diye bir dua var. Şu dua kitabını yazıyorum inşallah bir dua edin bana. Dua kitabına da dua lazım oldu şimdi. Bir vakit bulup bitiremedim onu. Bunları hep yazacağız orada inşallah kaybınız oldu ne okuyacaksınız? başınız ağrınız ne okuyacaksınız? hastasınız ne okuyacaksınız? sabah kalktım ne okuyacaksınız? hepsini yazıyacağız inşallah hep sünnet hadisi şeriflerle falla cinciyle büyücüyle işimiz yok ve mâ gure et'inde meyyitin illâ Yasin yâsini şerif hangi ölecek adamın yanında okunsa mutlaka o ölüm ona kolay gelir ne olur bir an evvel vasiyetlerimizi yapalım İlla ki yanımızda Yasin okuyanlar bulunsun, hem de parayla zarfla okuyan olmasın. Belanı arttırır başına bela olur sonra azab sana Allah için sen oğlundan, kızından Yasin ezbere bilenleri yetiştir de. He, çevrende etrafında bu Kur'an'ı yaz ezbere bilenleri yetiştir ki ölürken bir Yasin kavuştursunlar. Olmaz mı? Sen işin gücün diploma getirsin, toplama getirsin, para getirsin. Kur'an bilmez Yasin'le hafızına baktı. Müm değil. Ama ölürken bulamazsın bir tane Yasin okuyacak adam sonra geldi. Ve ma baraaha atshan illa raviya. Herhangi bir susuz adam hararet bastı susuz kaldı. Yasin içeriki o niyetle okursa mutlaka su yakandırır Allah'ım. Ve ma qaraaha meribun illa beriye. Hangi hasta Yasin okusa mutlaka iyileşir. Hemen bu geceden ben de hastayım, siz de hastaysanız okuyacağız inşallah. Şifamız Allah'tan inşallah. Evet. Ama hemen iyileşmedin. E sen hemen deme ki ya bu ne oldu acaba? Duanın kabulü için üç şekil var. Bir, anında kabul olur. 2. Vakti vardır takdiri ilahi o vakti bekliyordur. 3. Dünyada onun kabulü yazılmadıysa görükmediyse ahirette çıkar meydana. E hoca ahirette ne yapacağım? Ne yapacağım? Esas bak ahirette yarayacak. Şimdi sen Allah için dua ettin mi? Okudun mu? Niyet ettin mi? İnandın mı? Allah'a güvendin mi? Tamam. Dünyada kabulünü görmedin. Ömrün yetmedi. Takdiri ilahi ahirette çıkacaksın, defteri ahmaline bakacaksın dünya kadar şevap. adam ne diyor biliyor musun? yarabbı diyor ben bunları yapmadım bu defter acaba başkasının mı? ulan ne enayi anam ne karıştırıyorsun Buldun hazır defter orada hesap şaşar mı? öyle şevaplı defter ne karıştırıyorsun? tamam de mevla karıştırır mı? adam diyor ki ben bunları yapmadım ama hakikaten de yapmamış o, o kadar şevap, biliyor o yaptığını yapmadığını mı? allah Teala buyurdu, sen falan vakit bana çok yalvarmıştın. Ben onun kabulünü buraya yazdım. Oooo ya Rabbi, keşke hiçbirini dünyada kabul etmeseydin de burada lazım oldu çok, hep burada sevap olaydı bunlar. Dünya ne oldu? Geçti. Hastası da öldü, sağlamı da öldü, hepsi gitti. <Gülüyor> İnşallah kabul olmadı demedikçe kabul oluyor. Efendimiz ne buyurdu? يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعَجَلُ Sizin biriz acele etmedikten sonra mutlaka kabul olunursunuz. Acelesi ne? daha دِعَوْتُ فَلَمْ Bir adam derse ki ben dua ettim de kabul olmadı, onu ki reddediliyor. Kim derse ki ben dua ettim, yüzde yüz kabulüne güveniyorum Allah'ımdan, o kabuldur. Ümitsiz olmayın, iş bu kadar Allah'ımıza güveneceğiz inşallah. Bir hadis-i şerif daha var zaten, o hadis-i şerif, bu hadis-i şerifin özeti gibi Yasin li ma etle Yasin-i şerif ne niyetle okunursa onun içindir. Bu zaten işin özeti. Hangi niyeti yaparsak okuyalım o iş olacak. İnşallah. Ve fil hadis efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men daqal el meqabira. Bir insan mezarlıklara girse ve karaya Yasin sureti orada Yasin okusa Kun fi yevmiydi. Onun duası bereketine o mezar ehlinden o gün azap diner. Azabı olanların azapları Yasin-i Şerif Hürmet'le kalkar. Ama bir insan kafir olarak gebermişse ona dedim size ne Yasin para derdi de Kur'an. Onun ruhuna azap girer ondan. İmanını kurtararak şeriat itikadıyla sünnet inancı ehli sünnet ve cemaattan olarak yaşayıp ölenleredir bu müjdeler. Geçen iki sohbette bu konuyu çok işledim. Evvela iman dedim. O iman olmadan, itikat düzgün olmadan bu müjdeler yok. Aksine tesir eder dedim. Onu unutmayın. Her zaman da her şeyi söylüyor Tabi Tabii vakit yetmiyor. Ondan sonra ve kanele ubi kaç kişi ölü var o mezarlıkta? Onların sayısınca sana sevap gelir. Allah. Bu çok büyük dedim? Bunun bir kolayını daha söyleyeyim size. Yasin bilmeyenler için. Bizde de her çeşit reçete bulunuyor. Efendin sorarsanız buyurdu çünkü kolayısı da şudur. Bir insan kabristana girdiğinde 11 ihlas-ı şerif On bir ihlas okusun, mezardakiler kadar sevabı alın. Evet, bu da kolay. Onu da yapın, öbürünü de yapın. Yani fazla mal göz mü çıkarıyor? He? Bir daireniz var, bir tane daha versek nasıl olur? Fazla mı gelir? E niye bu işlere geldim Hoca ucuzundan söyle be ya, vaktimiz az. E gidi enayi insan, ahiret karını bilmeyen insan. Ayakta uyuyan adam, kendini uyanıp zannediyor. Bak burada bir rivayet daha var. Bu da çok mühim bir müjdedir. Bir insan sabahleyin Yasin okusa akşama kadar Allah onun gönlüne sevinç verir. Hiç üzüntü vermez ona. Akşam okusa sabaha kadar sevinçli olur. Hiç üzüntü gelmez ona. Ekseriyetle hepiniz belki geliyorsunuz diyor. Hocam sıkıntı var kalbimde. Bana dua et. İşlerim ters diyor. Şu bu. Hepinizin derdi var. Sabah akşam okusanız ferah içinde akşamlarsınız sabahlarsınız. İnşallah Rahman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daha çok hadis-i şerifleri var. Bir hadis-i şerifte de şu buyuruluyor. İnne <gülüyor> amelel insan yüdfe nu'u fi kabri. Bir insanın dünyada yaptıkları mezara beraber gömülecek. Fe in kana'l amelu kariemen ekrema sahibi, len kana Allah Allah. Bir adamın yaptığı amel iyi ise o amel sahibine ikram edecek, kötü ise sahibine acı verecek. İmkan-ı amelen sâlihan, iyi bir amel yaptıysa dünyada namat, oruç, hac, zekat, sadeka, gayr hasene ânese sahibahû ve beşşerahû ve vesse aleyh qavrahû ve nevverahû ve hamâhû veşşedâidî ve ehvân Salih amel ona eniş ve yoldaş olacak. Allah'ım. Allah. Adam nur yüzlü bir zatla karşılayacak mezarında, sorgu-sual melekleri geldiğinde. Diyecek buna ki sen kimsin, benim en yakınlarım üstten bıraktı gitti. O diyecek ben senin geceleri uykusuz geçirip okuduğun Kur'an'ım. Sana burada yoldaş olmaya geldi. Ya. Hele yâzî onu müjdeleyecek, kabrini geniş edecek, kabrini nur edecek, adam kabrine floresan taktırmış şimdiden. Allah Allah! İçeride lazım olur diyor. Lan bu göz görüyor mu ki bu ışık yarası? Bu kalb Bunları okusak da kabrini nurlandırsak daha iyi değil midir? Onu bütün şiddetlerden, dehşetlerden himaye eder. Ve inkâne amelen yiyen, yaptığı kötü bir amelse, o zinalar, o içkiler, o kumarlar, o aldığımız, yediğimiz Allah'ın faizler, rüşvetler, hep bu kötü ameller. Yalanlar, gıybetler, dedikodular, iftiralar. Fezz'a sahibi ve rafa'ahu azlama alayhi kabruhu ve dayqahu ve azabahu ve khalla baynahu ve babal Kötü ameller sahibini korkutacak, kabrini zifiri karanlık edecek, kemiklerini birbirine geçirecek, ona azap edecek, bütün azaplarla, şiddetlerle onu baş başa bırakacak. 70 tane engerek civanı ki cehennemden özel geliyor, dünyada öyle yok, Üyle bir takılıyor boynuna, çıktığı vakit dünyaya bir zehir kutsatıyor, yeryüzünde ot bitmez onun zehirinde, 70 tane. Kötü amel sahibine böyle gelecek. Nauzübillah, ya Rabbel alemin. Efendiler, ah gidin kardeşlerim. Ne ben anladım ne siz. Başta ben anlasam belki siz daha iyi Şimdi bizi kala kola çekseler. Daha zifiri karanlık bir hücreye atsalar. Ne kadar korku atlatırız. Bir kendinizi düşünün şimdi kimse bizi kurtaramayacak bu gece kaldık burada bir de ceryan verecekler bize şimdi havaya fırlatacaklar bizi zıplatacak he kamçılarla geldiler yapıyorlar bunu ha peki yine dünyada insan düşünüyor ki bu gece atlasak da yarın beni arayan olur bir adamım bulur arkam sağlamdır bir duyallarsa şurada bir adamım var şurada bir adamım var beni çıkarır beni kurtarır İnsan yine illaki bir ümitlidir çıkacağını. O hale düşersek Allah muhafaza eylesin. Kimden ne ümit genç? Ebediyen yandur ha. Allah muhafaza eylesin ya Büyükler buyuruyorlar. Yemen şehrinde bir cenaze gömülmüş. Millet defnetti, dağıldı gitti. O anda kabirde bir ses ve öyle bir göçme oldu ki kabir içine göçtü. Ve bir de kuvvetli ses, bir de kabirden sipsiyah bir köpek Yağa tepsiyi Evliya Allah'tan bir zat orada bulunuyor. Dedi ki, ay sana sen kimsin? En amelül meyit, ben bu ölünün kötü amelleriyim. Aynı o şekilde girer ha. Siyah köpek, siyah merkep, kınzır, amelinin bozukluğuna göre şekil. Gir, Gire, çekle girer, e, kıyafete girer, e, yılan, Allah Allah, akrep, gelir, kabre, ne yapacak, nereye gidecek? O zat sordu ki, demin bir gürültü bir ses duyduk, sana mı vurdular ölüye mi vurdular? Köpeğe sur. Köpek diyor ben onun ameliyim, Allah onu o şekle sokmuş. Ya Ne dedi biliyor musun? Ben onun kötü amelleriydim, yanına girdim ama Dünyada Yasin-i Şerif ve onun gibi birkaç sureyi okurmuş Onlar geldi mezara, benimle onlar arasına girdi, ben kovuldum Anlatabildik mi? Yani büyükler buyuruyorlar ki İmam-ı Yafi'i radıyallahu anh rahim Allah buyuruyor bu meselenin tefsirinde İyi amelleri kötü amellerinden fazla geldiği için kötü amel dışarı çıktık. İyi amellerimiz olsa, hasenatımız olsa seyyiatımız mahvolacak inşaAllah. Yani sevaplarımız bol olsa günahlarımız silinecek inşaAllah. Allahu Teala ve tegaddes hazmetleri ne buyurdu? فأقم الصلاة طرفي النهار وجلفا namazı kıl, nafile namazları da kıl, teheccüd namazı da gece saatlerinde kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri siler, süpürürler. Bir insan bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir kere desin, iman ile desin, aşk ile desin. Evet la'yı da çekecek la ilahe illallah heyi köpekten getirecek hademeyecek harfleri yerinden çıkaracak laynet edecek çekecek hedemetle <gülüyor> 4000 bir tevhit onun 4000 büyük günahını yıkar bir tevhit hoca be, bir tanesi nasıl görüyor bu işi bunun bir tanesi onun bir tanesi ne yapar biliyor musun -u Teala buyuruyor ki Lemenne semavatis ve fi kelime fi ne kat gökleri terazinin bir köşesine koy beni koymayın yedi kat yelleri de bir köşeye koyun beni koymayın yani benden başka her şeyi koyun ben tartıya hesaba girmem benim gayrimi koyun bir tevhid hepsinden alın E bu iman kim? Ama bu tevhide inanmak, Allah'tan başka ilah yok deyince, ondan başka ibadete layık yok, ondan başka emir verecek yok, yasak koyacak yok, kanun yapacak yok, anayasa yapacak yok, emredecek yok, hükmedecek yok demektir. Yok sen la ilahe illallah dersin, ondan sonra her naneyi yersin, kalkıp 20. asırda faizsiz yürümez, Amerika'ya Rusya'ya uymadan ilerlenmez, kısas devri değildir, rejim zamanı geçmiştir dersen, o vakit, o terhid, o Yasin, öttüğüm Kur'an sana lanet eder. Haber. İşin özeti de budur. Şimdi Yasin Şerif'in faziletlerini okuyun. Buradan dağılmadan, bir kısa dua yapmadan hiçbiriniz kalkmayın. Ala Ala ve Ya ya ya el alemin burada cem ettiğin gibi cenneti alada böylece cema ile yarabbim. Uzaktan yakından gelen cemaat Müslüman'ın dünya ahiret bütün sıkıntılarını müşkillerini hallü asan eyle yarabbim. Amin. Dertlerini ferahı tebdil eyle yarabbim. Gönüllerine genişlik ihsan eyle yarabbim. genişlik ihsan eyle yarabbim. Amin. Vakil kullarını kaybinden i gaybinden merzukeyle yarabbim. Amin. Masa kullarına acil şifalar ihsan eyle yarabbim. kullarına acil edalar nasib eyle yarabbim. Amin. Şu sohbete cemaate devam eden kardeşlerin dünya ne hayırlı Dilekleri kalplerinde niyetleri var ise Amin. Bütün müşkillerini Hayırlı muratlarını sen fazl-ı Şu sohbete cemaate devam etmeleri Bereketine ihsan eyle Ya Rabbi Amin. Müşkillerini asan eyle Ya Rabbi Amin. Erkeklerden çocuklarından Hanımlarından dertli olanların Ailenin çocuklarını islah eyle Ya Rabbi Amin. Hanımlardan kocalarından Çocuklarından dertli olanların da Kocaların çocuklarını bu yola hizmetçeyle Ya Rabbi Amin. Bütün cemaatimizin sözüne, sohbetine sesirler yaratıp, çevrelerimizde bizi etkili hale getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ölmeden evvel bize İslam nizamını nasip eyle ya Rabbi. Amin. İslam devletini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kurban olduğum sana Allah'ım, hak ve adaletin kaim olduğu bir şehadet asrını bize iade eyle ya İslam'ın devlet ve izzetini iade eyle ya Rabbi. Amin. Dini mübini İslam'ın aleyhine hile hudaddesi kuran kafirleri kahreyle yarabbim. Amin. Amerika ve yandaşlarının Yahudileri, Sırpları, dünyanın baş belası olan, çıban başı olan o Beni İsrail'i kahreyle yarabbim. Amin. Mahveyle yarabbim. Amin. Kuvvetlerini, birliklerini, dirliklerini iptal eyle yarabbim. Amin. Bu memlekette de Müslümanlara bir an evvel şuur vererek Yahudi Hristiyanların peşinden izinden sığırılıp şeriat ve sünnet ehlinin bir arada birleşmesini nasip eyle ay, ya. Ay, gün be gün kuvvetimizi, iktidarımızı, imkanımızı müjdadeyle ya. Ay, Cemaatimizi ziyadeyle ya. Ay, İflasımızı ziyadeyle ya senin yolunda malımızı canımızı feda etmeye muvaffak eyle ya Amin. Cimrilikten muhafaza eyle ya Amin. verdiklerimizi dünya hırık karşımıza çıkart ya rabbel e alem zahi olmaktan muhafaza eyle ya Amin. bir dahaki sohbette de hiçbir mani çıkmadan bu cemaatimizin bir misliyle daha nicelerinin gelerek katılarak Yasin-i Şerifi başlayıp bitirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Soha ceviyetlerle hayırlı uzun ömürlerle manileri izah ederek bu yolun yardımcılarını artır ya Rabbe. Amin. Amin diyen dillerini cehenneminden azat eyle. Amin. Bu meclise gelenleri şu yolda adım atanları cehenneme haram eyle ya. Amin. Amin. Amin. amin. Bir hurmet Allah'a ve yasine bir hurmet